Polyanna Sevgili dinleyiciler Bugün de Polyanna adlı sürekli oyunun ikinci bölümünü sunuyoruz Girerken Ben de Polyanna kadar heyecanlıydım Miss Harrington'ın yeğeniyle karşılaşacağı anı düşünerek soğuk teller döküyordum Polyanna'nın antreye girdiği zaman kristal avizelere, gümüş çerçeveli aynalara, yerdeki yumuşak tüylü halılara, duvardaki tablolara bir bakışı vardı ki onu bir mabede girmiş sanırdınız Bu hali bana çok dokunmuştu Bolianla. Bir şey mi söylediğiniz neyse. Hadi ciciğim geliniz. Bunlara sonra da bakarsınız. Teyzenizi bekletmeyelim. Oh, çevre böyle harkulerde şeylerle dolu ki bakmaktan kendimi alamıyorum. Şu bu halılara basmaya kıyamıyorum insan. Öyle yumuşak şey ki bastıkça ayaklarım içine gömülüyor. Bizim hiç halımız olmadı neyse. Hayranlığımı şaşkınlığımı bağışlayın. Hadi gidelim. Gel canım. Giriniz Yiyeniniz geldi Miss Harrington Gelin Miss Polyana Poli teyze. Hoş geldin Polyana Nasılsın? Çok iyiyim Poli teyze oh. oh. Ay, ay siz Beni yanınıza aldığınız için ne kadar sevindim bilemezsiniz. Yardım seven bayanlardan sonra sizinle, nesiyle beraber olmak ne güzel, <gülüyor> ne güzel! Lütfen kendine gel hadi. Polyanna, oh beni boğacaksın! Hele şöyle dur bakayım, daha yüzünü bile doğru dürüst görmedim! <gülüyor> evet, aydınlısınız, ama pek görünmeye değecek yanım yoktur benim, yüzümde çiller var! <gülüyor> çiller mi? Önemli değil Polyanna, önemli değil! Şey, üstüme başıma bakıyorsunuz değil mi? Sizce bu daha önemli olmalı! Önce size bu elbiseyi neden aldığımı ve niçin kırmızı olduğunu anlatmalıyım. Sonra anlatırsın Pollyanna. Bavulun var herhalde değil mi? Evet var Polly teyze. Yardım seven bayanlar bana güzel bir bavul aldılar. İçinde pek bir şey yok ama neyse işte. Son günlerde yardım sandıklarından tek bir şey çıkmıyordu da. E ne yapalım? Ama babamın kitapları var. Mrs. White onları mutlaka yanıma almam gerektiğini söyledi. Çünkü babam benim aramızda derhal halletmemiz gereken bir nokta var. Durmadan babandan bahsetmenin hoşuma gitmeyeceğini bilmelisin, Polonyana. Şey, politesi. Yani demek istiyorsunuz ki evet. Hadi bakalım. Şimdi yukarıya senin odana çıkalım. Timothy'ye gelince bavulunu yukarı çıkarmasını tembih etmiştim. Gel benimle Polonyana. ...büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştı. Fakat odadan çıkar çıkmaz... ...gördüğü eşyalar... ...zenginlik yeniden gözlerine kamaştırmış... ...bir anda eski neşeli alı alıvermişti. İpek bir koltuğun yanından geçerken... ...yavaşça elini onun kumaşına sürüyor... ...çerçeveleri yaldızlı tabloların... ...önünde bir an duraklıyor... ...merdivene serilen yol halılarına... ...adeta saygıyla basıyor... ...kapısı açık duran odaların önünden geçerken... ...merakla başını uzatıp içeriye bakıyordu. Mispoli'yi takip edebilmemiz için her seferinde onun elinden tutup çekmem gerekiyordu. ...kolyanına sonra bakarsın Peki Şşt, Bak bak Teyzemin ipek etekliğinin yürürken çıkardığı hışırtıya bayılıyorum Nens Senin doğuşuna gidiyor mu? Evet canım evet ah, ah, Şu merdivenin başından aşağıya bakmak ne güzel Her şey kuş bakışı görünüyor Ay eşyaların güzelliğine bakın Poli teyze Ah poli teyze Harikulade bir eviniz var ne kadar zengin olduğunuz için kemveler ne çok seviniyorsunuzdur değil mi? Polyanna o ne biçim laf kuzum? <gülüyor> Niçin teyzeciğim söylediklerim doğru değil mi? Değil tabi Tanrı'nın vermek lütfunda bulunduğu nimetler için gurur duymak günahdır Zenginliğimle asla övünmem ben Hadi yürüyün bakalım Neden kızla anlayamadın? Onun havası belli olmaz Sende her aklına gelen şeyi bir daha olduğu orta söyleme şekerim Peki... Daha çok merdiven çıkacak mıyız? Bir kat daha... Ooo... Ama şey... Merdivenin bundan sonrasında halı yok! Aa, duvarlar da bomboş... Üf, hem burası öyle sıcak ki... Şşş... Poli teyzen şikayet ettiğini duymasın! İşte senin odan burası Poli Aa bak bavulunu da getirmişler. Anahtarın yanında mı? Pollyanna. Sana bir şey sorunca başını sallayarak değil... ...konuşarak cevap vermeni isterim. Peki teyzeciğim affedersiniz. Aferin şimdi oldu. Sanırım senin için gerekli olan her şey var burada. Akşam yemeği altıdadır Pollyanna. Unutma. G Gidiyor musunuz? Evet Pollyanna. Peki teyzeciğim. Duvarları, yerleri, pencereleri bomboş bir oda. Hem de evin en üst katında. Bunca güzel şeyi bir arada gördükten sonra... ...bu çok kötü bir sürpriz oldu Tanrım. Çok kötü bir sürpriz oldu. Polyanna, <gülüyor> oh, zavallı yavrucuğum. Ben de senin böyle düşüreceğinden korkuyordum ya. Abi, ben çok kötüyüm Lensi. Tanrı ile meleklerim babama benden çok ihtiyaçları olduğunu bir türlü anlatamıyorum kendime. Ama, ağlama, canım! <gülüyor> hadi, hadi anahtarlarını ver de hemencecik elbiselerini şu bavuldan çıkara verelim, olmaz mı? <gülüyor> Zaten içinde pek fazla bir şey yok! E daha iyi ya, biz de bir an önce onları çıkartırız işte! Aha, tamam, <gülüyor> şimdi buna memnun olabilirim, değil mi? Memnun olmak mı? şey, ah, tabi tabi folyanla! Al anahtarları! Ver bakayım canım! Hı. Şöyle... Elbiseleri şu dolaba asar, kitapları Hı. da masanın üzerine dizersin! Hı. Al bakalım! E çamaşırları mı? Onları da dolabın altındaki çekmelere yerleştiririz! Olur! Her şeye rağmen burası çok güzel bir oda olacak, biliyorum! Yani eşyalarım yerleşince demek istiyorum. Kendi şeylerim ortada gördükçe iyice benim benimsiyciyim buradayım. Sen de öyle düşünmüyor musun Nesli? Evet canım. Ah, odamda aynı olmadığı için de çok sevindim. Böylece her an o hiç hoşuma gitmeyen çillerine karşılaşmamış oldum. Ya Rabbim, ya Rabbim. gel, gel. Bana. ...duvardaki tabloların ne lüzumu var sanki? Şimdi teyzem bana bu odayı verdi diye öyle sevindim ki! Poli Anna! ne olur, sus artık! Sus! Lensi! Lensiciğim! Ne oldu birden bire? Yoksa burası senin odan mıydı? He? Benim odam mı? Bana bak Poli Ya sen gökten inen bir meleksin... ...yahut da... ...tövbeler olsun... Şimdi de zil çaldı gitmeliyim. Dense, Yeğenim sofraya geçti Hemen çağırayım efendim Hayır hayır çağırmana lüzum yok Yemeğin kaçta yeneceğini söylemiştim ona Şimdi de dikkatsizliğinin cezasını çekmeli Vaktinde hareket etmesini bir an önce öğrenmesi lazım Aşağı indiği vakit mutfakta ekmekle süt var Peki efendim Gidebilirsiniz Dense. Ekmekle süt ha Lafa da bak, oh, zavallı yavracak, ağlıya ağlıya uykuya dalmış olsa gerek. Gidip odasına bir bakayım. Hangi çocuğu? Polyanna'ya canım. Yok ne oldu polyanna'ya? Ne olacak yok oldu. Yemeğe inmemişti merak ettim odasına gittim bir de baktım yok. Allah Allah. E, uçmadı ya bu çocuk. Ah, ah, uçtu uçtu geldiği yere cennete uçtu yavrucak. Cennete mi? <gülüyor> Hadi oradan kız deli misin sen? sen bile olacağım. Ay Nereye gitti bu çocuk bilmiyorum bilmiyorum. Dur bakayım dur dur dur bakayım. Nesi? Polihan'la istese de cennete bu kadar yaklaşamazdı. Hele şuraya bak şuraya. Nereye? Şuraya canım. Karşıdaki koca kayanın tepesine. Bu o değil mi? Polihan'la mı? Ah vallahi de o ayol. A, tövbeler olsun ne arıyor yüksek kayaların <gülüyor> tepesinde canım? Bana değil ona sor evladım. Gidiyorum hemen onu alıp getireceğim. Akşamın bu saatinde deli midir nedir bu çocuk? <gülüyor> ee, hanım sorarsa bulaşıkları unutmadığımı söylersin olur mu? Olur olur olur. <gülüyor> Beni öyle korkuttunuz ki şekerim Korkuttun mu? Affedersin Nesi ama benim için korkmaya yoktu Şöyle bir dolaşmaya çıkmıştım sadece İyi ama buraya geldiğini bilmiyordum ki Gittiğini ne ben gördüm ne de bir başkası Uçup gelmedin ya buraya <gülüyor> Hemen hemen onun gibi bir şey oldu Nesi Penceremin önüne kadar uzanan ağaçtan indim aşağıya Ne? <gülüyor> Tövbeler olsun Teyzen duysa kim bilir ne der Söyleriz bakalım ne diyecek Aman aman sakın ha sakın <gülüyor> İçin yoksa kızar mı Yok şey Yani evet Neyse neyse hadi şimdi çabucak eve gidelim Bulaşıkları yıkamam lazım Aa, Ben sana yardım ederim Canım canım sağ ol Epeyce de acıkmışsındır değil mi Ama yazık ki bu akşam mutfakta benimle Ekmekle sütten başka bir şey yiyemeyeceksin Teyzen yemeğe gelmeyişini hiç hoş karşılamadı bu yüzden sütle ekmeğe kaldığın için çok üzgünüm. Ben hiç üzülmedim Lise hatta sevindim bile. Sütle ekmeğe bayılırım ben. Sonra seninle beraber yiyeceğim için de ayrıca seviniyorum. <gülüyor> Bakıyorum da sevinmekte hiç güçlük çekmiyorsun Miss Polyanna. <gülüyor> ee, oyun böyle de onda. Oyun mu? Ne, ne oyun? Mutluluk oyunu. Kuzum neden bahsediyorsun sen? Bak küçüklüğünden beri babamla sık sık oynadığımız bir oyundur bu. Bunu yardım yardımseverlerde de anlatmıştım onlar da oynadılar. Benim oyunlara pek aklım ermez ama yine de merak ettim. Nasıl bir oyun bu? Çok kolay. Bu oyuna misyoner sandıklarından çıkan bir çift koltuk değneğiyle başlamıştık Nesli'ciğim. Koltuk değneğiyle mi? Evet. Ben çoktandır bir bebeğim olsun istiyordum. Babam da bu isteğimi böylece yazmıştı. Ama sandık gelince içinden bebek yere bir çift koltuk değneği çıktı. E Eee. <gülüyor> <E'si> bu işte. <gülüyor> oyuna böylece başladık. Bu oyunun esası her şeyde sevinilecek, mutlu olacak bir şey bulmaktır. Allah Allah. Bebek isterken koltuk değnekleri çıkınca bunda sevinilecek ne var anlayamadım Aa var tabi tabi var Bak ama bunu ben de ilkin senin gibi anlayamamıştım Babam söyledi de öyle anladım Öyleyse anlat da ben de bileyim Çok basit Koltuk değneklerini kullanmak zorunda olmadığım için sevindim <gülüyor> Oldu bitti bilince de çok kolay bir oyundur bu değil mi? Allah Allah <gülüyor> Hiç gitmesin Nensi. Bu oyun insana daima mutlu kılar. O günden sonra babamla hep bu oyunu oynadık. Güçleştikçe daha da tatlı oluyordu. Ama bazen öyle güç oluyor ki... ...bulmak hemen hemen imkansızlaşıyor. Örneğin insanın babası cennete gidince... Yardımseverlerden başka kimsesi kalmayınca Yahutta tavan arasında bomboş bir odaya tıkılınca <gülüyor> Odayı görür görmez bu oyunun güçlüğünü anlamıştım neyse Bir hali yalnız hissettim kendimi Ama sonra birden da çillerimi görmenin hiç hoş olmayacağını Odada güzelim bir manzaraya açılan pencere bulunduğunu hatırladım <gülüyor> Böylece sevinecek bir şey bulmuş oldum nesin. <gülüyor> Bak görüyorsun ya sevinecek bir şey arayınca bulur insan Bulunca da öbür dertlerini unutuverir hmm, Anlıyorum anlıyorum Aa neyse Acaba Poli benimle bu oyunu oynar mı dersin O mu? Ha. Tövbeler olsun Bakın Miss Pollyanna İyi oynarım demiyorum ama isterseniz ha. sizinle bu oyunu oynamaya hazır Neyse <gülüyor> <gülüyor> Sahi mi söylüyorsun o Fevkalade fevkalade Ne eğleniriz değil mi? Ay, şey, bilmem belki ama bana çok güvenme Dedim sana oyuna pek aklım ermezdi Fakat senin için becermeye gayret edeceğim Neyse işte eve geldik. Gel mutfak kapısından içeriye girelim Polyanna adlı sürekli oyunun ikinci bölümünü dinlediniz Yarın aynı saatte üçüncü bölüm